Dava, Dava bilavah, kumlara ve taşlara rağmen Allah diyerek ölmektir. Dava, Yusuf gibi imtihana göğüs kendilir. Köle olarak girdiği zindandan peygamber gibi çıkmaktır. Hamza gibi binlerce can feda etmektir. Dava, Halit bin Ziyad gibi şehitlere karşı. Dava, Ebevekir gibi sadakat istedir. Cenneti değil, yalnız Allah'ın rızasını diler. Hazreti Ömer gibi yürek ister bu dava. Sahabe gibi açken karnına taş bağlayan peygamberin davası, davası. Dava atılan taşları tutup güller sunmak. Dava düşman olarak girilen kapıdan dost çıkmak. Dava bırakılan emaneti canı gibi korumak.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 Zalimlere göğüs germe davasıdır. davasıdır. Zulme direnme. Hakkının yanında, haksızlık karşısında olmaktır. Dava, bir yetim görüldü mü? Koruma ve okşama, Resul'ün bile bir yetim olduğunu unutmama davasıdır. davasıdır. Bu dava, görül ismi. Çokluk değil. Birlik ister bu dava. Yüreğiyle, sevgisiyle, devleşerek, iman ister. Dava, safını belirlemek, imanını güçlendirmek, senin rızan için, ben buradayım, Rabbi diyebilmek. Dava, çakıl taşları kadar, denizler kadar da olsa, günahı bile çok olsa, onu affederek, bir Allah'a sahip olduğunu bilme davasıdır. Dava, çakıl taşları kadar, denizler kadar çok günahı bile olsa, onu affederek, bir Allah'a sahip olduğunu bilme davasıdır. Allah, Sabrımız daim, azmi biz baki, azmiz azmiz mübarek, daabanız mübarek.